Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Aynı söylüyorum aslında. The road is we'll söylüyorsun Yage. Bir de yani sözlerini bilsem tam yapacağım ama. Önemli olan sözlerini bilmeden tam yapmak. Teşekkür ediyorum. Vallahi tam yapamadım ama yani baya bir benzetim. Günaydın sevgili nişter. Ee, günaydın sevgili arkadaşlarım Günaydın, günaydın sevgili arkadaşlarım Bir şey ben diyeceğim sen Mart Nisan mı dedin sabah yayında Evet Baya bir tepki telefonu geldi En başta Değil bir mi? Nisan dedim baktım tutmadı Oradan espriye vurdum Mart dedim Baktım espri de tutmadı <gülüyor> Mayıs, dedim. Mayıs dedim geçtim git. Bıraktın gitti mi Geçer gider İyi olmuş ya İyi olmuş Buyurun efendim yeni bir haftanın başı ve modern sabahların bu yıl bu sezonki son haftası. Heh, Öyle böyle bir hafta girdik. değil. Benim sesimde bir şey var mı? Hepimizin sesinde var, bir şeyler uzak, var. Biraz bir buruk uzak buruk geliyor. Bir şey falan. var. Hmm, evet bir şeyler Şimdi oluyor. Şimdi gayet güzel. Ha. Ne oluyor ne bitiyor nasıl bir haftaydı bu? Neler, neler oluyor bekliyor neler bizi? Hangi espriler var hangi şakalar var? Maçlar mı vardı dün? Dün maçlar bitti biz maçlar bitti diyebiliyoruz abi Bir yerde böyle şeyler vardı Bir yerde bir maçlar oynanıyor Bizim dükkan kapanmıştı herkes gitmişti Başka Gol dolu, sesleri mi duydun? Dolu yine Dolu dolu dükkanlar vardı orada lay lay lay diye coşan adamlar var yani. Şey vardı ya süper lige çıkan takımlar netleşti Konya Spor çıkmış en son dün O zaman bir yerde Konya Spor'u net Konya Spor değil Onun ismini komple verirsen Oktay e... Konya Torku Spor Konya Torku Spor Ya da Torku Konya Spor mu? Bilmiyorum. Sanika Boru, Ela... Boru Elazığ Spor'dan sonra ya, gibi... Torku Konya Spor. Ha, Torku Şeker'in Şeker sunduğu Konya Spor e, birincilikte oynamaya devam edecek. Peki iyi şanslar diliyoruz. Hoş diyoruz. Bu arada ne? diğer ünlü futbolcular hangi takımları tutuyor onları da açıklamışlar. Ünlü futbolcular dedim yurt dışından futbolcular. Yurt dışımız çok güzeldir. Türkiye'mizin yurt dışı çok güzeldir. Mesela Ronaldo ben Beşiktaş'ı tutuyorum demiş. Türkiye'den mi? Ha, Hı -hı. yurt dışından. Ha, ne kadar güzel. Vallahi bu araştırma Demek... Şey gibi yani büyük ihtimalle Ronaldo arkadaşlarıyla PlayStation oynarken hani iddia sana. Hadi bu sefer Türkiye'ye oynayacağız dediklerinde onun takımı belli mi? Tabi evet. Hep hep Beşiktaş alıyormuş o. Beşiktaş alıyormuş. Bir de kendisini transfer ediyormuş. Peki sizce Ronaldo bilgisayarda da iyi midir futbolda? Ne bilgisayar oyunlarında mı? Hı -hı. İyi iyi canım. Yani... Futbolcu olmanız zaten en önemli şartlarından bir tanesi o. Hı. Yani çok oynuyorlardır tamam ama iyi midir? İyi ya benim bildiğim kadarıyla PlayStation'da falan bayağı iyi oynuyor adam. Benim hiçbir fikrim yok Benim da. Ben de hiçbir fikrim yok. O yaşlıcılar öyle, futbolcular öyle zaten. Ben bir de Yavuz Bingölü biliyorum. Ha Yavuz Bingölü ben Bingöl de biliyorum. Yavuz Bingöllü Acun Ilıcalı değil mi ya Türkiye'nin? Yavuz Bingöl var, Acun Ilıcalı bir var. Turnuva olsa, dünya turnuvası olsa Türkiye'den katılacak isim bu ikisi diye biliyorum ben. Şey de, de, de. iyi. Eee Çağan Gökbakar da iyi. Gerçi şimdi birileri kız Arda ile falan oynuyorlardı değil mi onlar e bir. Ya abi yani ne güzel işte Gerçi öyle. Arda ismi de verdi kendini sonradan. <gülüyor> Ne verdi da Simit simit. Görmedim mi simit reklamında oynuyor Arda? Aa, onu görmedim. Aa ben de görmedim. Aa, yani. nasıl görmediniz? Neyse, görmemeniz belki de belki, bugün hala simit yiyebiliyorsak de... <gülüyor> hayrımızadır. Öyle düşünmek yani, lazım. Yani tabii tabii çok ben onu YouTube'undan YouTube mutfak e, YouTube videoların sırasında onu da izletirim ben Mutfak de... Arda diye mi giriyoruz? Ee... giriyoruz dedim giriyoruz. Ronaldo Beşiktaş'ı tutuyorum Beşiktaşı ben de demiş. Tutuyor. Benim Messi, gibi. Messi ne demiş? Messi de o kesin ben sana söyleyeyim. Galatasaraylıdır Messi. Messi Galatasaraylıdır. Doğru. Fener diyecektin. Fahir Galatasaray kesin Dedik Yok Torreli, sonra bir anda kesin bir baktım kesin dedim Galatasaraylı. <gülüyor> Valla çok güzel bir dönüş yaptım o zaman. Çünkü Galatasaraylı. Evet söyle. Galatasaray'ı tutuyorum demiş. Ve Bayan Müniten Robin. Roben. Arayan Ar Roben'de ne demiş? Eşiktaş. Demiş. Fenerliyim demiştir ya. Fenerliyim demiş. E, Hadi üç ya. Üçlemeyi tamamlamak lazım. Sen öğrenemedin mi Türkiye'yi ya? ya. Allah Allah. <gülüyor> birer birer dağılması lazım. Üç yani. espri kuralını yapmış adamlar Kaybeden işte. yok bizim ülkede. Sen onun niye yazmıyorsun ya. kafaya. Bursa Spor'da yok mu? Şey, Yani 3 büyüklerden kaybeden yok. Bursa Spor ve Trabzonspor onlar galiba ayrıntılı listede. Ayrıntılı liste henüz yayınlanmadı. Ondan sonra hepsi tarafını belli etmiş. Bu arada şampiyonlar ligi şampiyonu da Bayan Münih oldu. Tebrik ediyoruz. Hafta sonu işte. bizden de ondan mı coşku var diyor? İngiltere'de o da... oynandı e, maç. E, Bayan Münih'le Borussia Dortmund oynadı. Angela Merkel iki Alman takımı olunca gitmiş izlemiş. Nasıl olsa biz kazandık demiş ya. Angela Merkel futboldan anlıyor mu? Bakayım anlıyor. Her Alman futbolda yani asgari bir bilgiye sahiptir diye bu asgari bilgide emin ol bizim bilgilerimizden evet. kat ve kat yukarı. özellikle de İngiltere'ye gittiklerinde aman efendim demişler futbolun beşiği nein demiş benim asgari bilgim sarılar Dortmund kırmızılar münih mi demiş evet de şey, bu değil mi? maç boyunca niye biz bu maçı bizim ülkede oynamadık ki yani bu kadar ma masraf böyle? şimdi iki takım da gitti geldi taraftarlar falan masraf diye geçer Oktay abi Almancası Almancası. Almancası. tutumlu bir kadın yani bütün Alfa tabii, tabii. birliğini o çekip çeviriyor ee, bunun hesabını mı? yapıyordur Buradan çıkar, buradan yalan. 11 onun yedikleri diye konuşmuş. Niye Rumaksan Rum Rum ile Rum konuşmaya başladı? Kötücünün götürmüş. <gülüyor> Hayır <dedim. Kimse gülüyor> anlamasın diye. Türkçe konuşmuş şeref tribününde. O hesabı yaparken böyle cebinden bir post-it çıkarmış. Onun eteğinin güzel hoş bir cebi vardı. <gülüyor> Arka cebi. Oralara <gülüyor> yazmış. Ben kadın olsam uzun etekler giysem herhalde kıyafetimin bir kısmı post-it olurdu. Anlaşılmadı anlaşılmıyor. Ve anlaşma aslında bir kadın olsam ben. Tamam, onu anladık. Ah bak mesela ne güzel başladık. Etekler falan giyen bir kadın olsam. Efil efil tamam. biz de döpiyeyiz, evet. Sen bir kere kalem etek mi giyerdin yoksa böyle bol bol etek. İş dünyasında bol etek giyen kadın yok ya gibi. Aha. Aha. Şile bezi gibi. Haha. Şile mi giyiyorum. Okta Allah'tan iş dünyasında değilsin ha. E bol etek deyince ne? Bol etek, bol etek, bol etek. giyerim canım niye ağa? Nasıl giyicik? Nasıl? Bol etek. Efil efil giyerim. İşte bak efil efil deyince öteki bir şey geliyor öyle bir. Ne bacak sen ne giyersin? Dar mesela, ve yırtmaçlı mı? Benimki için belli yani böyle miniyle tam şey arasında gözleri orada. Ben tamamen diz üstü. <gülüyor> Benim diz üstü olur. Ben uzun, efil. Uzun efili biraz açıklar mısın? Efil deyince. Ne, Bol böyle sen şey, iş dünyası yani. dedin. Sen reklam ajansında falan mı çalışıyorsun? Yo. Plaza insanımsın. Plaza Plaza'da da her yere çalışırım. Hangi Plaza'da? Hangi Plaza'da uzun etekli efil efil kadın gör? Ayağında da sandaletleri giyeceğim. Başına da bir şey bağlayacağım Aa, böyle bandana e tipi. Efil efil deyince hakikaten şey gelmiş. Yani İlla hipi olmasına ki. Basma tipi kumaş gelmesin gözünün önüne Öyle ya. bir model yok zaten Oktay. Neyle Uzun efil efil bir iş kıyafeti yok. Var canım niye siyah bir etek düşün hoş ya. Hoş bir etek. Sırtımda tam Hoş hemen. bir siyah etek. Saçımı da kibar bir topuz yaparım. Mis gibi. Hafif topuklu bir ayakkabı. Ben de çantamda bir kumaş parçası Ve var. Her şeyi de Ben sana nasıl bir kumaş olduğunu da göstereceğim. Çantamda örnek var 2-3 tane. <gülüyor> Allah Allah. İyi tamam. Biraz. <gülüyor> Ve de böyle masama oturduğumda da bacakların böyle açı açı otur. Efe ile takı olduğu için. Eteği de böyle ortada toplayacaksın değil mi? Biraz sıvaştırıp. <gülüyor> <Ha>, <gülüyor> ortada toplayıp olsa akacak Aşağıdan toplayıp yukarı alacaktır. Ve o eteğin üstüne post yapıştırdım ben siyah iten üstüne Hı -hı. sarı post Cengiz Bey bir saniye Cengiz Bey durun diye hop de mesela onunla ilgili post çıkarırdım. Sen yapıştırır Çok fay? güzel postit ben... Madem herkes bu saçma konuda... Ben sonuç, iş dünyasına da... soğudum ya. Ben böyle bir kadının çalıştığı yerde ben çalışmak istemiyorum yani. Ya çalışmazsa çalışmasın. Herif, herif diyorum bak nasıl artık şey yapıyorum ya aa. Bayan var dikkatli konuş. <gülüyor> Sonuçta bence sarı pozitif olması bir problem. Yani ben mesela pembeyi tercih etse. Siyah tek sarı pozitif diye tükürüler mi var siyah? <gülüyor> Ay vallahi içim kıyıldı. Bu arada örgü etek diye bir şey var mı? Örgü, örgü etek, etek mi? Diye, örgü etek diye bir şey var. Evet. Tam ondan Örgü mesela. kravat olduğuna inanıyorsun da örgü etek olduğuna neden inanmıyorsun? Örgü etek. Örersen etek olur Oktay. Vallahi bir şey ördüm etek olur eminim. Hiçbir şeye e şaşırmayan adam şapkasını giydi bizim <gülüyor> <gülüyor> bizimle program yapabilmek için. Buyun efendim. kan Film Festivalinde dün e, biliyorsunuz tören kapanış töreni gerçekleşti. Ondan sonra dün ne festival kıyafet... sürdü ve bunlar da bir hafta boyunca. Evet, hakikaten ha fazla festival yapıyorlar. İşte filmleri izliyorlar falan. G.E. sardırıyorlar. Çok fazla geyiye sardırıyorlar. Giriyorlar bir odaya. Baştan sonra bütün filmleri izliyorlar. İzliyorlar. Ödüller dağıtılıyor. Ka şey mi? Kan kanın Esprisi jüri filmleri orada mı izliyor? Tabii orada izliyor. Bir odaya kapatıyor. Önce kan kopyası diye bir şey gitmiyor Yok, kimseye. Yok. Cips yemek falan tamamen yasak. Ondan sonra uyumak. Uyuyanı Zinhar. topayla dürtüyorlar. Zinhar yasak. O Sinema yazarlığını o... bitiriyorlarmış o Ondan sonra... Kim birinci oldu? Valla e, hoş bir iki kadının aşkını anlatan bir e, film birinci oldu. Ondan sonra tam da şeyin olduğu gün biliyorsunuz Fransa'da e, sokaktaydı insanlar. Ne için? E, eşcinsel evliliğin sallanması karşı yürüdüler. Tam aynı gün bu filme de altın paraya ve protesto ettiler. Evet evet. Fransa biraz muhafazakar. Paris. Bayağı bir kalabalık vardı Paris Paris'in. E kalabalıktı tabi. Kalabalıkta. Ee, aynı günde bu ödülü verilince ne oluyor falan filan diye e, böyle bir neydi dur bakayım filmin adını tam söylersek şey olacak tabii. Bu arada e, Fransız muhafazakarların da hakkını yemeyelim. Yani evet eşcinsel evliliğe karşı çıkarken hiç kimsenin elinde döner bıçağı yokmuş. Evet. Yani, orada şeyin de etkisi var döner yani Çok yaygın olmadığında. Ya, gerçi yaygın ya. Paris'te de yaygındır emin ol. Gitmişler Türk muhalde. Bize döner bıçağı, bıçağı verir, misin? verir misin? Protestomuz <gülüyor> vardı ahlaksızlığa karşılaştırmış. <gülüyor> Dün Blue color. Doğru. Doğru. Doğru. Ee, yönetmenle birlikte iki kadın oyuncusu da ödülü almaya çıkmış ve ee, daha doğrusu çıktı. Böyle üçünün ee, böyle bir şey oldu orada bir gerilim oldu. Bir, Kim ta, bir tane veriyorlar altın palmiye havalı ha. da bir ee, böyle kutuda veriyorlar. Yani bir kutu var. Bir kutunun içinde o ödülü tutan kalıp var. Bir de ödül var. Altın palmiye. Herhalde onun. Aslında şunun yani Üç tane kaç kişi çıkacağını. Yaptırmıyorlar çıkardığı... işte abi. Herkese önceden sizi mesela aday olarak gösteriyoruz. Adam heyecanlandı. Kaç kişi çıkars? Kazanmanız durumunda kesin bir şey söylemez. Kaç kişi? Şimdi ben çıkıyorum, oyuncular çıkıyor herhalde. 3 kişi yazıyorum o zaman diyor. Üç, yani tabii üç canım, atla deve değil ya. Koen kardeşleri de bir tane ödül verdiler mesela. Onlar da ödül aldı. İki iki kardeş bunlar ya. Büyük ödülü aldılar. Koay kardeşler bir de artık belli ya abi çıkaracaklar mı? sahneye? o da yok yani bunlar yıllardır beraber çıkıyorlar yani beraberinde üçün beşin hesabını yapa yapa yapa yapa. şu ödül dünyası ondan sonra niye güzel ödül yapam tören yapamıyoruz yapamaz adam zaten suratasıdır. Oscarlarda <gülüyor> çiftler çiftler veriyorlar değil mi? Oscarlarda onu oturttular. Evet. Oscarlarda bu sene çiftler çiftleri gidecek. Evet evet iki tane üç tane üç tane dört tane dört Ve tane beni... beş tane. <gülüyor> Abi bütün olasılıklara sayabildiğin için <gülüyor> öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee... Adeta rakam cambazı Oktay Demirci. Aldı bak 1'le başladı 5'le bitti. Ne kadar çıktı fark etmez. Kaça kadar çıkacağı bile belli değil yani. O zaman azıcık da reklam diyorum. Hadi bakalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Esoş yani size selam olsun. Buyurun efendim. Ee, çok güzel bir Fransız Türküsü vardır dövmeli diye. Dövmeli mi? Dövmeli Aynen. mi? Dükmeli diye biliyorum ben onu. Dükmeli Türkçemize yansıması. Bizet Altın Meşil sonradan yorumladı. Bizet Altın Meşil yorumladı. Aslında o dögü dögü dövmeli diye. Haa. Şimdi daha mantıklı oldu. Tamam, Biz dügü dögü dövmeli diye biliyoruz ama doğrusu dögü dögü dövmeli. Zaten dö orada nedir Fransızca'da? Dö Dö 2. Yani bunu zaten Fransız bir türküsü olduğu, bir Fransız türküsü olduğu aşikar ama uyanamadık tabii doğru bugüne yani. kadar. Doğru uyanamadık doğru. Ee, yapılan araştırmaya göre erkeklerin dövmeli kadınları daha çekici bulduğu ortaya koydu. Özellikle bel bölgesinde. Bir atlamış bir tanesi. Belde. Bel be. Belde oluyordu ya böyle kadında hani. Kadında olan dövme mi çekici? Kadında yani. olan dövme acayip çekici böyle hani böyle tam belde olan dövme oluyordu böyle hani bazen. E, düşük belli pantolon giyince böyle yani. hafiften böyle gözükür Hı -hı. görükür e, işte ona hassas demişler ama başka yerde de olursa başka yerde de olursa tamam demişler ama ee, ne dövmesi olduğu çok önemli bence ee, yani oradan bir de ben hiç sevmem kim seviyor dövme ya <gülüyor> ya Öyle bir dövmeli kadın geldi dövmeli kadın yok dövme yok. dövme güzel oluyor da dövme güzeldir ama bir çiçek kısmı var haberin ne, ona ne dövmesi olduğu çok önemli abi eksik yani bu cümle ne seni eksik cümle ne burada <gülüyor> <gülüyor> Burada olunca düğme çok seksi oluyormuş falan. Ya işte omuzda ne olur, kolda olur. Only God can judge Mesela oysa mesela, mesela. mesela. Kadın, <gülüyor> hani pek... Hani böyle hanımanın bir kadın yani. çantasından bir şey almak için eğildi. Orada yazı çıktı Only God can. Gerçi onu da seksi bulan vardır. Var onu canım. ben söyleyeyim. Ya ben galiba şey yani kadınlarda bazısında böyle hani omuzda erkek hani eski şey Ege'nin dövmesini göstereyim Aramızda bir tek dökmeli <gülüyor> Ege, Ege olduğu için o da yani fakir dövmesi dediğimiz... Ama şimdi o zaman içinde birazcık Anadolu... ödülük olduğu için tam hapishane dövmesine dönüştü. Anadolu Lisesi'ne girdiğinde mi yapmıştı? <gülüyor> yedek listeden girdiğinde onu öyle kutlamıştın. Aslında bütün sırtıma yaptıracaktım da, babam madem bir yedek liste bu kadarcık olabilirdi. Yani bir damlacık hakikaten şey var. Dövme oldu mu? belle dövme arasında bir şey o. Doğum izi. <gülüyor> yani Doğum dövmesi. Senin o tam kolunun neresinde bir gösterir misin? Amızın başında. Amızın başında. İşte kadınlar da amızın başında olan biraz çirkin duruyor ama onun dışındakiler gerçekten kadın zarafetinde mi? Artık ne diyeyim? Ne? Demek ki dövme bölgesinin e, cinsiyetle ilgisi var. E yani şimdi e, omuz ve kollar bence galiba biraz korsan dövmesi gibi. Yani e, omuzun. Erkeksi mi diyorsun? Erkek, kadınlar işte kürek kemiklerini falan yapmalardı. Çünkü Egecim, onlar da lütfen bir kızlara zarif bir kadın gibi. vücudunu kürek bölgesi diye... Nasıl tarif edebilirsin ya bir kadın ne diyeyim tranç <gülüyor> <Kürek bölümün değil. gülüyor> <gülüyor> mı diyeyim kürek kısmı diyeyim antrekot kısmı mı alı onun iki yanında diyeyim Kürek bölgesi ne ya ayıptır ya valla kürek bölgesi ilgili... diye gelin ne diyecek omuz başı sırt sırt da omuz arasındaki sırt. bölgede bir şey de işte yani zarif kadını... zarif bahsedecekken bir kadınla Kürek bölgesi dediği zaman valla Böyle sokallı bir adam geliyor. Kürek mi böyle. Çok doğru. Ete, doğru. ete çok verdik de bu adam onda Evet ya. Ara sıra bir Ege seni abi. biraz geri plana çekiyoruz artık. Et alma lütfen ya. Hepimizi <gülüyor> öyle gördüğünü düşünüyorum artık <gülüyor> Kürek ya. Kürek bölgesi diyor. İnsanları var o ya. kaç parça çıkar diye düşünüyorum. İnekleri bölüyorlar ya kasaplarda bölge bölge. <gülüyor> İnsanları öyle görüyor büyük ihtimalle. Vallahi. İnsan bir bütündür Ege. parçalanamaz Bütün de alabilirsin. <gülüyor> Bakın. Ona ne diyor kurtaramıyoruz yani Elif. Şimdi karkas bütün diye bakıyor. Şu anda da bütün, bütün karkas diye bakıyor. Ne şey yaparsın temizle Alırsın <gülüyor> yani. Vallahi olsun. billahi. Ama şöyle bir çirkin tarafı var. Ee, bu arada erkekler o, o affedersin. Ya yani onu söyleyeyim ben. Kadında sırt, bel, güzel, ayak bileği, ayak bileği. Bunlar kadın için dövme bölgesi. Erkeklerde korsan kültüründen gelen kollar falan filan. Korsan kültürü. Bir de Adam yüz... <gülüyor> hemen bir anda korsan kültürü yarattı. Kadında birçok yer güzel ya dövme için. Erkek biraz sıkıntılı da. Kadın ya erkek yani, affedersin göbek, kıllı oluyor, mesela, şeyli oluyor. Göbek bölgesiyle sırt bölgesinin arası var ya yan taraf. Ne denir ona? İnekten anlat. <gülüyor> <gülüyor> Sen öyle anlattın. <gülüyor> döş. döş. Döş değil ya döş burası. Yani ön taraflı arka tarafı yan. Klanma. döş. Yani ne denir? İç kolun yapıştığı yer. İşte onda şey diyorlar. <gülüyor> ne? <gülüyor> Rule. Rule. <gülüyor> Rulo mu? <gülüyor> Rulo aslında ama ne derse kasapçada rüle diye. Rüle şey. deniyor. Kaburga. Orası falan. Yani kadında pek çok şey var. Bölge güzel de estetik oluyor da Erkekte biraz sıkıntılı. Ya bir de işte hani yaptığın dönem fiziğine dikkat ediyorsun. Sonra dönem geçiyor. O fizik senin için çok önemli hale gelmiyor. Ondan sonra işte yaşlı turistlerde gördüğümüz hadiseler. Ee... Ama yaşlı turist gibi her şey diyordur. Dövmem olmasa sanki pırlanta gibiyim mi diyor adam. Bu Ama yani de... en azından demek ki gençken bir rakırolu varmış diyodur insanlar. Bu arada ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> garip dövme örnekleri gelmeye başladı dinleyicilerimizden. Zeynep Hanım bir iki tane örnek gösterdi. Herkes kendindeki Bu biraz kıyafetle ilgili. Şimdi kadınlar mesela askılı kıyafetler giyebiliyorlar. Ya, <gülüyor> o yüzden Öyle. sırt kısmında dövme mümkün. Etek giydiğinden ayak bileği olabilir. <gülüyor> Erkekte işte gösterebileceği yerleri. Kıyafet işte tişört giyiyorsa dirsek altında falan dövmeler oluyor. Ben, ben onu göstereceğim. Şey. Dizinden altına, diz olan, altına, diz altına Ben dövme konusunda kadının daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani Doğru. Bölge, en azından kadın. dolayı bölge zenginliğimiz var. E, açıdan, Doğru. O açılardan daha şanslı ama bu şansı çok kötü değerlendiren pek çok, çok kadın var. Mevcut. O da yani. dışında zaten. Ama e, zaten bakış açısı da şöyle. Bazı erkekler ki isim vermek istemiyorum. Zaten isimleri de yazılmamış. Ee, dövmeli kadınları daha kolay erişilebilir olarak görüyor ve onlara kısa sürede yaklaşabiliriz diye böyle bir intiba. Ha onlara oynuyor. Ona oynuyor. Ondan hoşuna gidiyor gibi ya belki de. Ya iki kadın gördü. Biri dövmeli. İkisi de eşit güzellikte. Evet. Ondan sonra ben diyor falan filan diye bir bakıyor. Birisi bir eğiliyor. Belinde dövme var. Tamam. Abi diyor ben diyor edersin diyor, dövmeli diyor. Neden? Çünkü gitmiş pasaja... ...dövmesini yaptırmış. <gülüyor> vermiş, İngilizce, İngilizce zaten onun adı... ...Tramp Stamp diye bir şey. Hı hı. Yani e, bir damgayla... Biz ...kolay, kolay oldu. olduğu... ...kurgulanıyor. Bize Anadolu Lisesi'ne <gülüyor> ilk girdiğimizde... ...bu Tramp Stamp evet, şeyini öğretmişlerdi. Ben zaten dövmemi de buldum bu arada... ...ne yazdıracağım, ne yazdıracağım diye... ...çözemiyordum. En son buldum. E, ama herhalde kimseye yazdırmaz tahmin ediyorum ben onu söyleyeyim kimsenin... böyle süslü süslü şövalye harfleriyle mi? şövalye harfleriyle önemli diyeceğim. olan kimsenin yazmaması comic sense de yazdıracağım ya <gülüyor> ya yani eminim bir bundan bir 20 yıl sonra comic sense böyle bir o süslü harfler gibi bir şeye kavuşacak ne yazdıracağım ee, hemen söyleyeyim ben bir yere not almıştım da ha, öyle aklında değil yani Tabi. Ee, tabii <gülüyor> anladım Bakayım. bayağı İngilizce mi? mi Türkçe mi ee, latince Abundantia calamitas est. Yani veresiyemiz yoktur mı demek <gülüyor> Ne? ne yazacağım Fahim? Ya işte abudantiye. Salonumuz klimalı mı? E, kalamitas est. Salonumuz klimalıdır değil. İfratın yani. <gülüyor> Veresiye veren peşin veren. Her o. şeyin fazlası zarar mı? Her şeyin fazlası Yani ifrat, ifrat biraz şeydir. Bütün felaket felakettir gibi bir anlama geliyor. Nasıl beğendiniz mi? İşte bu dövmenin bu güzel tarafı var. İki. Aa o ne? Dövme. Ne o? <gülüyor> i̇frat burada. Kalamitas ifrat. Bir sohbet açan bir şey ya dövme. Ne yaptırdın koluna? Kutu mu? Hayır kutu değil. Bu Japon karesi. Ee, şeyi, bereketi sembolize eder. Bak. Tabi şey oluyor. Hayır biraz daha Hoş düşünsen musun? mi ya? Ben ya, ya zaten yani, yaptıracağım de... diye demedim. Bir yaptıracağım ya demedim. Ne bir telefonunu açtım baktın ya. Bir not almışım. Bayağı not dövme almışsın. Dövme yaptırabileceğim notlar not diye. Not almışım diyorsun. Almışsın desen yine içimde bir Anlısın. umut olacak yaptırmayacaksın değil mi? Ama olabilir ya size de <gülüyor> sorayım dedim. Dövme konusu açılmışken. Ne, ne diyorsunuz? Çünkü bunu, bunu arge kapsamında dükkandan bir şey yapacağım. Bunu mu yaptırayım diye diyorsun? Ben sırtıma şey yaptırmayı düşünüyorum. Böyle e, sırt kısmına keser döner sap döner diye. Ondan sonra tam boynumun altında böyle işte göğsüme de gün gelir hesap döner <gülüyor> Onu peki latince yazsak aynı şıklıkta olur mu? Olur. Keser sesi keser sesi. Mustafa <gülüyor> gelen <gülüyor> keser Sesi keser, keser sesi. sesi gibi bir şey. Mesela Oktay sen de Ben gibi. şarkı sözü yazdıracağım. Ne? Azar hoşar mı? <gülüyor> Çünkü o da çok güzel bir şarkı. Hazarcı coşar güzel şarkı Hazarcı hoşar. Hazarcı hoşar çalınır mı? Atila soy kafası mı yaptırsan ben acaba ya? Çok güzel olmaz mı? Bence dövmeci bulursan çok güzel olur. Yani ya Atila Ata soy diye düşünülür. Ama çok yürek hep gider diyorlar. En kötü çaknor ismi de düşünülür ya. Doğru. O da vin vin olur yani. Kafası kafası olsun. Ne kafası ne kafası ne kafası. Atila Ata'nın kafası. Yani sabahlar. Odan sabahlar. Radyo Tilet'teniz bular sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Espirilerimizi, şakalarımızı biraz da sizler için yapıyoruz. Buyursunlar efendim. Hayrına uzaya çıkacak diye bugün hayır haberleriyle isterseniz başlayalım. Hayır hasenat olacaktı Fahri. Hayır. hayır hasenat dedi Oktay Bey. Çok teşekkür ediyorum. Tam tabiri bu. Hayır hasenat dediğimizde akla gelen tek Aslında vallahi birini uzaya göndermek çok büyük hayır bence. Çok vallahi ben, bana birisi yapsa. Durumu olmayan birini ve de, ve de o kadar çok ki Yok. Yani uzaya gitmek için durumu olmayan... Yok, bunun durumu var zaten. Ee, durumu olmasına rağmen hayrını, hayır işlemek amacıyla uzaya çıkıyor. Nedir o da? Ee, kan Film Festivali kapsamında Ais Araştırma Vakfı yararını açık arttırma düzenlendi. Amerikalı oyuncu Leonardo DiCaprio... Ee, Yaşlandı. Bir... <gülüyor> Uzay gezisi mi koymuşlar evet. şeye? Leonardo DiCaprio ile bir fanı... Fan mı denir artık? Ne denir? Hayreni diyelim. <gülüyor> Çünkü o da hayır sonuçta oradan geliyor. <gülüyor> Sen <değilim> onu demiş. <gülüyor> Ondan sonra... <gülüyor> Rus milyarder Vasili ile bir buçuk milyon dolar karşılığında uzayda fink atacak. İki takla atacak herhalde yer çekimsiz ortamda. Ben de ondan korkuyorum açıkçası ya. Yani hani hayranlık müessesesi biraz şey ya, bir de Rus milyarder verdim parasıyla değil mi diye uzayda bir başınasın zaten adamla yani. Hani böyle aklınızda Kadın şey oyuncular korkmuştur da en son ihale Leonardo DiCaprio'ya mı kaldı? Vallahi en son ihale Leonardo DiCaprio'ya kaldı. Rus Vasily de böyle yapıyor. Bence hayran. <gülüyor> Bence seni çok seviyorum. <gülüyor> Bence hayran için daha zor ya. Ne? Yani yani orada Leonardo DiCaprio değil Korktar adam He onu hayran olarak düşünmü. Evet. Rus milyarder <gülüyor> Vasily diye düşün. <gülüyor> ne bileyim adam Leonardo'nun hayranı değil mi Rus milyarder Vasily? <gülüyor> e hayranıyım demiş. Çok seviyorum demiş. Adamın dibisin demiş. <gülüyor> Bir de arada şey dedim çok sefilsiz bu. Sevgili dinleyiciler, 300 metre esprileri 300 metre tiplemeleriyle devam ediyor. Devam edeceğe benzer. Vallahi ondan sonra bundan sonrasını Leon'lar atıp kapıyor düşünsün. Rus milyarder Vasili bize gelse biz ikimiz çıkacağız Oktay aşağıdan esyalmayacak. <gülüyor> Oktay aslan <sınanmadım>. mert. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi memnuniyetle ev sallarım da iki kişi gitme ise i̇ki, iki kişi dönecek iki karşılığı. İki kişi dönse o problem değil de bunlar yani tek kişi gidiyor Leonardo DiCaprio. Bence adım için zor ya. Siz Leonardo DiCaprio dediniz ama zor Vallahi olur. Valla Leonardo DiCaprio için zor ya. Dost'un hayal ya. kırıklığıyla dönecek Vallahi yani. bir gün bir hayır yapmak için gittim, bütün hayatım değişti diye gelecek. Bence bu çok yaygın bir şey olmadığından... Rus milyarder tam şeyine ulaşamaz. Bu adam her hafta gidiyorsa... Emeline mi? Ne demek istiyorsun? Emeline neyse onu da bilmiyoruz da o da şaşkına şey dönecektir yani. Şimdi her hafta gittiği yer olsa yanında birisini götürse o alışık zaten. Leonardo' dur yer çekimsiz ortam oldu hafifledim falan derken bu arkadan yaklaşır. Adamın dibisin diye. Yıllar önce biz e, TRT FM'deki programımızda sormuştuk kimle böyle hani yemeğe gitmek istersiniz diye. Ne cevaplar aldığımızı gülüyorsunuz <gülüyor> şimdi. Ama yemeği ısmarlamak <gülüyor> vallahi korkuyorum ya. Herkesin bütün şey yani. Ben hepsini hatırlamıyorum cevapları ya. Vallahi Birkaç bir, enteresan cevap bir şey paylaşır mısın? Bir tane adam Beyazıt Öztürk demişti. Ne öyle? böyle memlakete konuşuruz. Yemeğe götürürüm bunu falan. Tamam Çok onu seviyorum. hatırlıyorum. Beyaz'da yemek isteyen çoktu. Sonra müjde ağırla yemek, yemek şey değişti. isteyen. Müjde ağırla müjde ağırla işin rengi değişmişti. TRTF'nin yayını ondan sonra zaten Tabii bir burada 38 bir... sene önceki yayından bahsetmiyoruz. Bundan 3 sene 3 önceki sene yayından, önce. yayından bahsetmiyoruz. Müjde ağırla müjde olduğu zamanlar. Kahvemden derin bir yudum alarak... <gülüyor> Derin yudum. Spor sayfalarında genelde e, böyle bu bu tip şeyleri çok uzun zamandır görmüyoruz ama bir kıyafet bir futbolcu hmm, bir kıyafet giymiş. O kıyafetle ilgili e, ağır yazılar var spor sayfasında. Ama hani, futbolcular zaten bir çirkin giyinir ya. Arda ama Turan'da spor sayfasında biliyorsun. olmazdı yani. Bu, bu ne Moda zamanda? sayfalarında oldu. E, Maç yok onda. Maç bitti. Neye kayacağız? Moda kaydı. Yani Serkan Balcı, e, Galatasaraylı Burak Yılmaz'ın Kız kardeşinin düğününe katılan Serkan Balcı Ferah Bahçeli'di, değil mi? de düğüne Balca. mi gitmiş yani o kıyafet? Düğüne öyle bir kıyafet giydi ki diye böyle bir haber var. Bir siyah takım elbise giymek o kadar da zor olmasa gerek gerekiyor? Ee, ne yaptın Serkan? Başlık bu. Yani sistem dolu. Sevilen Serkan, de bir futbolcu Sen ne yaptın? Serkan anahtarlar <gülüyor> nerede diye de yazabilirler. Serkan anahtarlar <gülüyor> Koltuğun altında kalıp penela. Teşekkürler. Ee... Bacım anahtarın neresini botlayayım? Çok özür dilerim bunu böyle tamamlamadığım Tabii zaman evet. başlayınca açık halka tamamlanmayınca Uğursuzluk içinde şey kalıyor gerisi. evet ee, öyle bir kıyafet giydi ki Serkan Buran kız kardeşi bana önce Yunus'un giydiği kıyafet, takım elbise de dikkatleri üzerine çıktı şöyle ki e, beyaz çizgili dar siyah ceketi bol kumaş pantolonu ve topuklu ayakkabılar ile ilgi oda oldu topuklu derken, topuklu derken yumurta topuklu. Bir tek ana mı şaşırdınız ya? Gerçi tabi ceketi burada siz görmüyorsunuz Oktay, da. Ben de çeşitli ceketler giydiğim için bugüne kadar hayatımda ceket konusunda girmek dahi istemiyorum ama topuklu ayakkabı dediğin zaman ben bile bugüne kadar topuklu giymediysem Serkan Balcı edersin sırasını Trabzon, beklesin. Trabzonsporluymuş kendisi. Trabzonsporlu futbolcu giymiş olduğu topuklu ayakkabıya rağmen işinin yanında yine ne kalmış olabilir? Ürüküş. Haklısı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> eşinin yanında yine küçük kaldı diye yazmışlar. Ee, hakikaten sitem dolu bir haber. Ee, sev, sevilen futbolcu Serkan <gülüyor> Ya bir de çok üstüne gitmişler ya. Yani hala kıyafet dolayısıyla üstüne gidiyor mu insanlar birbirini bilmiyorum da. Yani şimdi hep diyorlar ya kadınlar çok zor durumda toplumsal baskı var üstlerinde. Hep evet. güzel olmak zorundalar falan diye. Hani aynı derecede olmasa da böyle durumlarda ortaya çıkıyor. Erkeğin de üstünde. Kadından uzun olmak diye bir baskı var. E var. Ya yani adam... Bazı adamlar var mesela gibi. şimdi bakıyorsun şey var onlar da hırs mı yapmışlar bilmiyorum böyle. Adam iş hayatına bir başarıyı elde etmiş. Evet. Tip olarak belli bir noktaya gelmeye Gelememiş. çalışmış ama olmamış imkanlar ölçüsünde. Çünkü sonuçta işin içinde genetik diye de bir faktör var. Ee, ama tabii bu başarılar beraberinde hoş kadınları da getirmiş. Güzel hoş bir kadınla bir beraberliğe yelken açmış. Ancak kadın uzun boylu. Uzun boylu ve adamın üstünde korkunç bir baskı. Korkunç bir baskı yani... Uluslararası... ...20 santimlik baskılar var yani tabii. Ne derler Sarkozy'de? Sarkozy'de var. Efendim mesela Sarkozy'de var başka... Orada yine... konuşuyor mudur acaba ya mesela... Ne? Hmm, Sarkozy mesela Carla Brunili'yi Yani mudur? Yan yana fotoğraf çektireceğiz. Acaba... Babet mi giysen <gülüyor> falan diye böyle müdahale ediyor mudur ya da Serkan Balcı? Belli ki gerçi Serkan Balcı işiyle konuşulmuş ki. ben ayakkabılarını sakladığını biliyorum. Karla Sa Ha Karla Burun'un ayakkabılarını. Onu ayakkabılarını. Spor ayakkabılarla şey bırakıyormuş sadece. Şey o da, yapıyormuş ama işte. Ya, acıktı tarafı da o. Ben bu topukluları yukarı bir yere kaldırayım diyormuş. <gülüyor> yani kaldırdığı yukarı yer. Gene Karla Burun'un çok rahat eriştiği yer. Halbuki Burun'u mesela takozunu... En yukarıya kaldırıyormuş gardırobun. Nerede Biliyorsun? benim takozum değil. Sarkozy'nin takozu vardı biliyorsunuz yani şeyde. <gülüyor> Sarkozy'nin takozu. Yıllar sonra o çok para edecek ya. Sarkozy'nin takozu. Zannetmiyorum ya. Vallahi bir müptelası çıkar gene bir verirler. 50.000 bin pound bir şey verirler. Pound dedi erken. Zıplaya zıplaya. Ya kalla ver şunu dünya diyormuş. <gülüyor> Allah aşkına bak diyor. Öyle, çık öyle çıkıyorlar işte basın toplantısında şeyi. Ondan sonra unutuyorlar tabii kim uzun kim kısa öyle geçiyor gidiyor yani. Böyle bir Hayat sıkıntı geçiyor var yok tay. Böyle sıkıntılar. Vallahi billahi. Vallahi. vallahi bir sıkıntı var yani. Ay sağlıklı saçların formülü de belli oldu. Sağlıklı saçlar. Sağlıklı <gülüyor> saçlar. <gülüyor> Biliyorsunuz etrafımızda ben artık maalesef erkeklere sağlıklı saçlar ve diğerleri diye ikiye ayırıyorum. Bak bu doğru. Ee, sağlıklı saçların formülü de geldi bugün. <gülüyor> Hopu ah, içinde üç damla limon. Vallahi <gülüyor> şey demişler. Ceviz, keten tohumu ve zeytun. Böyle yiyeceksin. <gülüyor> Ama yapmazsın bak. <gülüyor> Çok özür dileriz sevgi dinleyiciler. Çünkü içimize girdi bu bir tip. Ee, yapacak bir şey yok. Ben hala temizim <gülüyor> Valla. Ondan sonra... yumurta tavuk, fasulye, mercimek. Ya bunları yumurta, yiyoruz değil mi? Böyle karıştırıp kafaya sürmüyoruz. Valla istiyorsan kafaya karıştır. Genelde oral yolla diye tercih ediyorlar. Ama sen oradan da emerim ben diyorsan... ...sen istediğin gibi yap. Sen daha neyine süreceksin zaten saç deyince aramızda... Ay canım kel dinleyicilerimiz vardır. Onlar da oranlasınlar diye. Şimdi kafasına... Ha. Tavuk göğüsleri şey yapan veya <gülüyor> size tavuk kanatları koyup şapka takan olmasın diye. Evet hakikaten olmasın çünkü biliyorsunuz zamanında alabalıkta bu olay yaşandı biliyorsunuz alabalığın pek çok şeye iyi geldiği böyle fıtahanlı. Kafaya da. mı koydular? Vallahi beline alabalık bağlayıp dolaşan pek çok insan biliyorum ben. Beline mi alabalık? Fileto hem de. Ben ayağ öt bağlayanı biliyorum da hiç <gülüyor> fileto balığa gireni duymadım. Ondan sonra niye bizimle paylaşmadın Fahir ya? Neyi? Beline alabalık bağlayan adam mı? Beline Senin çevrende vardı galiba. Yani e de... Bize niye söylemedin abi? O kadar. Mahcup düşmesin diye abi bir umut dünyası Ş şarap, belki Şarapta yeriyorduk. şeyin tribüşörün kırıldığını anlatıyorsun da 3 dakika Mesela bugün ele alırsak üç dakika bunu anlatın niye zamanla anlatmam ne kadar güzel hikaye alabalık beline bağlanma beline alabalık bağlayan adam yakalandı ve e de iyi binlerce iyi. defa bunun için ortam yaratıldı yani ha biri ayağına öd bağlama konusu açıldığında bir ama, seferinde insanın aklına gelir onu ama bırakın diye ikinci çıta çok yüksek vallahi kadar. çok kırıldım yani <gülüyor> <Küçük> bak <gülüyor> ben sizi kırmak için değil ama yani düşünün ki dinleyicilerimiz de takdir edeceklerdir. bir tarafta ayağa öd bağlamak öbür tarafta bele alabalık fileto bağlamak e yani Hangisi üst seviyede? E zaten çıkmış ayağ öt bağlama noktasına. Ben orada beli alabalık. Yani alttan giremiyorsun. Yani altta bu çok daha zayıf bir hikaye bence. O yüzden. O yüzden. Peki. Anla işte karşılıyoruz. Ne yapacağız? Tavuk ürünlerini de bol yiyeceğiz. Bak tavuk ürünlerini demiyorum. Tavuk, fasulye, mercimek, yumurta, ondan sonra sardalya bol bol tüketin. Kafamıza mı süreceğiz? Evet. Pırasa, salatalık, kereviz ve nohut. Zaten bak saydıklarımı tekrar saydırmayın. Bunlar Hepsi çok güzel bir kere bunlar. şurayı. Hepsi çok güzel. süreceğiz. Gel dinleyicilerimize hem de acı reçete de değil. Şahane işte. Şahane fasulye yesin üstüne tavuğunu yesin bir gün. Bir gün. Ertesi, Ertesi gün, gün nohut pilav, kereviz. kereviz. Sabah kahvaltıda yumurtasını yesin. Hadi ıspanaklı yumurta yesin. İkisi bir arada. Ondan sonra fışkıracak. Bak Ege bir formülü şey yaptı zaten. Ee, ne derler ona? Menüyü adeta önünüze e, dizdi. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bunlar faydasını gösterecek ve hiç kel olan bir insan yani çünkü kel'likten memnun olanlar da var gibi görünüyor. Var Görükmesine rağmen e, adamın Saçlı halini böyle, tercih eder Arada bir yerde. saçım olsa ne olur diye düşünüyordur Çünkü adam İnsan doğasında saç var Doğaya aykırı sonuçta Doğada mesela şeylerde görüyor muyuz Aslanlarda mesela yeleyle geziyor aslan. Kel aslan Kel aslan oluyor mu adam mesela genç aslan böyle yani erken yaşta 2 yaşında aslan yeleler döküm Barali, kel, kel aslan diye hikayeler var küçük Yavru aslan o geziyor <gülüyor> Şarkısı şarkı söylüyor bir şey yapıyorum. Yok Sonra. vallahi doğada rastlamadığın şey bizde de abes duruyor. Yavru i̇şte. aslan. Uzatayım mı daha ben? Uzat şeyi? ya ben. Uzattım vallahi da ben, ben herhalde daha Biraz ne kadar. daha bile... uzatabilirim yani bir iki şey daha var. Onun yanında mesela Cüce Aslan var bir tane. <Gülüyor> Cüce beraber gezecek. <geziyor. Gülüyor> ben bir kenar yanıtlanım. Oktay Demirci Freak Show. <Gülüyor> uzatayım mı daha ister misin? Son uzatayım. haftaya girdik U ya herkes bugün elinde eteğinde ne varsa döküyor yani. Uzatayım mı annesiyle olan bir hikayesini anlatayım mı? Son bir haber alabilir miyim ben? <gülüyor> Çok güzel şarkı var vallahi hazırda. Hiç umurumda değil yani haberiniz yoksa. Hop ne var? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo turbası modern sabahlar devam ediyor sevgili salon severler. Ha ha ha. Yani ben burada hani ses açayım şey yapmayalım çatallı çatallı konuşmuyorum diye. Yoksa normal gündelik hayatımda ha ha ha diye gezen bir insan değilim. Lütfen yanlış anlaşalım. Ne kadar olarak. neşeli olsan da içine gömüyorsun onu biliyoruz. Buyurun efendim. Sessizliği devam edecek. Evet benim bir yorum yapmam gerekiyordu. Yani. Yapamadım. <gülüyor> Yapamadı. Ee, <gülüyor> evet bakalım. Kardashian'ın akrabası bizden çıktı. Aa. Tabii tabii tabii. Armini asılı televizyon yıldızının kuzeni Kars'ta yaşıyor. İngiliz The Sun gazetesinde konuşan Çopur, köylüler beni çok kıskanıyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, <gülüyor> Çopur yıldızla akraba olduğunu, köydeki tek bilgisayarı kullanarak fark ettiğini söyledi. Ee, bu inanılmaz. Ee, kimin akrabam olduğunu keşfettiğimde bütün köylüler çok kıskandı. Umarım kim beni Amerika'ya davet eder. Tek istediğim onunla bir bardak çay içmek diye. Nasıl anlaşılmış ben orasını şey... Da. Bilgisayarda anlaşılmış bilgisayardan abi. Köydeki bilgisayardan Köydeki tek What is akraba diye bir şey var. Aha. Hemen oraya ismini ve vatandaşlık numarını giriyorsun. Akrabamiz nokta Zaten... biz diye bir site var. <gülüyor> Akrabamiz.biz'e giriyorsun. Oraya senin bütün secereni çıkarıyor. Peki kim, kim? kardeş? Nokta biz. Kim kardeş yanında kimlik numarasını girmek zorunda mısın yoksa otomatik veriyor otomatik mu? Otomatik veriyor zaten He. Oktay. Yani çünkü bütün dünya üzerindeki bilgisayarlar birbirleriyle bağlı olduğu için o da otomatikman ortaya çıkıyor. Akrabasına doğru. bakıyorum. Aslında öyle bir mu şey yapsın. Yani onu özel sektörün yapması zor. O bütün kişisel verilere ulaşmak çünkü ayıp olur da. Mesela giriyorsun bilgisayara. Ayıp vatandaşlık olur. Vatandaşlık numarını. Hı -hı. Ondan sonra. Senin... Hangi ünlülere ne derece yakınlığım var? Hı hı. Mesela ya, senin, her şey var mesela. Hep... Ne bileyim e, senin mesela e, kim olabilir? Ha, Halit Ergenç'e şu şu şu şu şu o da onun komşusu diye çıkarabileceği böyle bir altyapı var. Her Çok... şey belli akrabalık ilişkileri böyle herkesin adresi belli. Zaten herkes, yer belli. Yeterince araştırırsan herkes herkesin akrabası değil mi ya? Yani yani, bir şekilde, bir şekilde bacanaklar, eltiler Oğlum, falan buluşuyor e bir yerde yani. 500 yani. sene önce kaç kişiyiz zaten. Net yani. şekilde çıkarması lazım. Ne kadar güzel olur. Onu, çıktı. onu çok güzel şey yapmış işte. Bugün, no, no, orada sıralama olur. En yakın ünlü. Yakın olduğun en ünlü kişi falan gibi böyle bir şey. Bu <gülüyor> İrlanda'da e, Dublin'de ün, özel bir... Bira firmasının <gülüyor> fabrikasında bilgisayarları koymuşlar. Hı hı. Bakıyorsun Arthur Bey ile akrabalığım var mı yok mu diye. Varsa bedava mı? Varsa vallahi varsa, varsa diye bir var şey yani. yok galiba. Bilgisayarları içeriden ayarlamışlar. Hiç kimse, kimse akraba çıkamıyor. Kimse de mi? elinde sertifikasıyla benim akrabalığım çıktı diye gittiğini görmedim ben orada kaldığım. 4 dakika süre boyunca. <gülüyor> yani belki yani bir, bir şey belki birer bir içki ikram ediyorlardır hani orada akrabası olduğun için hani hoş geldiniz Gerçekten buyurun KPSS gibi. o da yani belki bilgisayarla, bilgisayarla yapıldığı için göre. değiştirilemiyor olabilir şimdi yani böyle de bir zan altında bırakmayalım yani benim burada vereceğim bir haber vardı gazetemi sen mi aldın ne yaptın onu çaldın mı ee, onu çok çaldım. eğlenceli turist haberleri vardı ben burada turistler neşme Ay, içinde turist eğlenmişim turist sezonu açıldı ülkemizin turistleri de çok güzel ya. ülkemizin turistleri harika ben. ülkemizin yurt dışı çok güzel ve Ülkemizin turistleri çok güzel. Anlaşılmadı ülkemizin yurtdışı. İngilteremiz, efendim, <gülüyor> mesela. Siz gidiyorsunuz yakında. Ülkemizin yurt dışı çok güzel. Ülkemizin yurt dışı. Yurt, yurt dışı dünyamız çok güzel Egecim. <gülüyor> dünyamız. Ben şimdi ben haberi almak için geliyorum. Bu tamam, haberi sizlerle paylaşmam istersen. lazım. Paylaşalım. Aman bir yerlere ayrılmayın. Sakın aman, kimseciklere. Aman kimseciklere diyelim. Fransa'da Çin yapımı 1,5 milyon sahte aspirin yakalanmış. Hadi canım. Vallahi sahte aspirin. Ne para? Evet. Setemonsuz mu yapmıştı? Aspirin dediğinde başka bir şey yok ki. Kaçak ama kaçak abi. Kaçak tabii doğru. İlaç kaçakçılığı e, Avrupa Birliği tarihindeki en büyük ilaç kaçakçılığı. Bir buçuk milyon kaç kutu ediyor ya? Bir buçuk milyon. Kaç tane var? Yirmi e, tane mi bin? var onda? Yirmi tane varsa yirmi bin, bin kutu yani tır tır şey... Aspirin. Evet Fahir biz doldurduk zamanı. Zamanı doldurdunuz mu? Ay çok güzel. Şimdi Alanya'da düzenlenen e, sezonun, Açık Hava Festivali. Il, sezonun ilk plaj partisi. Plaj partileri başladı çünkü yazın en güzel şeyi. Daha Haziran gelmeden fakir Haziran, partisi. Evet. ilk plaj partisine katılan İskandinav turistler ee, yarışmalarla çılgınlar gibi eğlendi. Nasıl yarışmalarla olabilir? Balon patlatma. Ee, çok güzel olanlar. Eğlence, şey, eğlenceli yarışmalar. Eğlenceli E ile başlayan bir şey. Yine çok güzel gidiyorsun Enteresan mu? Emekli. F, emekli. Güzel. E E ne olabilir? S, ergonomik. S, ergonomik. E er çok güzel gittin. Devam er mı? Ee, şey. Ergen yarışmaları. O da tabii bir şekilde var. Doğrusu ne olacaktı? Erotik, erotik, ya. erotik yarışmalarla Ay, eğlendiler. Nasıl ee, bir beachteki özel bir beachteki sezonun ilk plaj partisinde önce barbeküyle başlandı. Daha sonra barbekü yarışması. <gülüyor> Daha sonra çünkü aç açına eğlence olur mu? Olmaz. Olmaz. Daha sonra kumsala inen yüzlerce İsveç Norveç. Kumsala <gülüyor> inen ne demek ya? <gülüyor> kumsala inerler. Onların Norveç'in megalo ideası. <gülüyor> Barbekü'den sonra sıcak denizlere inmek <gülüyor> ya gidip sıcak denizlere inelim diye. İsveç, Norveç ve Finlandiya'lı genç turist ateş şovun ardından birbirinden ilginç yarışmalarla ringi taptaze sergiledi. 3 <gülüyor> kişi yani 3 tane ülke saydım. İsveç, Norveç, genç turistlerin de ondan. Genç turistler. 3 tane yüzlerce kadın İngiliz, mı yüzlerce Norveçli falan filan. F neler çılgın partide neler vardı? Balon patlatma yarışı, erotik gösteriler sahne mi? oldu. Ben? Gece Oyuncu içki şişelerini elinden düşürmeyen turistler müzik eşliğinde çılgınlar gibi eğlendiler. Dusan gazetesinden okuyuyor falan. Vallahi fay? yemin ediyorum öyle Dusan gazetesinden okuyormuşum gibi öyle bir şey coşkuyla. Bu şey haberde yaptı. gereksiz olan. Tek şey var galiba. Ellerin... Müzik eşliği. <gülüyor> müzik eşliği. En, en çünkü. Bir de müzik çalalım. İkili teybi olan var mı onu getirelim. Verelim müziği. <gülüyor> Ay vallahi içki kişi... Nasılsa. Nasılsa. <gülüyor> <gülüyor> gitar var mıymış? Gitar. Gitar? Gitar var. Olmaz mı? Gitar çalıyorsun mı? diye böyle Armonika bir. Armonika bile var Oktay. O hala var mı ya yani? yoksa artık o bitti mi o iş? Ateş İlajda, çevresinde ha, gitar çalıyor ya, mu? Yaz mı? sıcağında ateş yakıp çevresinde. Var tabii canım. Akdeniz akşamlarıyla beraber. Var. Repertuar da çok genişledi. Repertuar değişti biraz. Bir de gitar grubu var, var artık. Bilmediğimiz e, etmediğimiz. Özgün mü çalınıyor şu anda mesela? Bu model şarkısı. Ben He, model. bu gece ölmek... Onu söylediler mesela. Onu ha. yapmışlar mı? Ege model söylüyordu az önce de onun şokunu yaşadın. Ben bu gece ölmek istedim. Hepsi söyleniyor artık. Ha, ne güzelsin. Ne güzel. Resmen 5 bir... tane şarkı vardı. Mesela gidiyordun o grubun yanına. Merhaba arkadaşlar. Akdeyaz Akşamları bittim. bitti mi? Bitti abi. 15 dakika sonra tekrar başlıyordu. E, Şu anda ne çalıyorsun? Zülfü'den gidiyoruz <gülüyor> İyi Allah'tan o dönemleri Badiresiz atlattık Ege'nin zaten müziğe başlamasının en önemli sebeplerinden zülfü'den bir tanesi, çalmaktı Hem Zülfiden çalmak hem de Anadolu Lisesi'ne listeden girmesi vesilesiyle Ailesi onu <gülüyor> more, than diye, more than Wurst O zaman tabii ki en We popüler Olaylar olaylar Sadece girişi <gülüyor> Sersmetters'ın da girişini çalabiliyorum Aa, hadi bakalım ya o dönem açılıyor yani bu şeylerin turistlerin plaja inmesi o dönem açıldığını değil. hayır alamet değil Oktay evet, hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun ee... A burada 165 bin 165 bin dediğimde 160 bin aslında küsüratı vardı kabaca şey yaparsa 160 bin kez şeytan çıkarmış adam gazetelere konu oldu. Hadi canım. Vallahi Gabriel Amort. Full time exorcist. Vallahi full time exorcist 30 yıldır neredeyse her gün 20 kez şeytan çıkarıyor. Ne demiş. bu Vatikan belediyesinde? Toplu egzorsizm şenliklerimiz mi var? Vatikan Belediyesi. <gülüyor> Çalışıyor. <gülüyor> Çalışıyor. Onun 30 bin kişi spor salonunda. <gülüyor> Toplu egzorsizler önümüzde. Sizleri de aramızda görmekten gurur duyarız. <gülüyor> Büyük şehir Var mı de bu şeytan da nasıl böyle? Oradan çıkıyor oraya giriyor. Aynı anda mı giriyor? Fıt fıt fıt yer mi değiştiriyor? Ne oluyor? Bu kadar şeytan var mı ya? Var tabii. Ya. Aslında mı? şeytan değil. Demonlar. Demonlar. Bizim Bak bunu biraz açıklar mısın? zebani mi oluyor? Öyle bir şey şeytansı. Ya, yani evet. tam bir şey değil. Şeytansı varlık diye. Vatikan Büyükşehir belediyesi mi? yoksa ülke olarak mı belediye ha, doğru, ne ben. abi Vatikan Vatikan Doğrusu. ülke belediyesi diye geçiyor herhalde ülke belediyesi mi Hı -hı. dünyadaki tek ülke belediyesi de <gülüyor> Vatikan'ı zaten bunları biliyor muydunuz müşterisine <gülüyor> Çıkar hoş geldiniz ettiysen. vallahi adam şeytan her yer demiş everybody şeytan demiş <gülüyor> ne diyorsun lan falan demişler ya vallahi ne bileyim demiş ya herkese bir izin versinler çıkasınlar başıma kaldı günde 20 tane gidiyorum yemin ediyorum demiş ya kendi özel hayatıma vakit ayıramıyorum ya orada arabam çıkıyorum. da gidiyorum demiş <gülüyor> Vallahi şeytan, 20 tane şeytan kaç dakikada çıkıyor bu şeytan Vallahi filmden biliyoruz 2-3 günde çıkıyor bazısı, Şeytanına bağlı abi. Yani bazısı şey... bir gidiyorsun hemen bir kutsal su fıt fıt fıt 2 tane oradan pasaj oku zaten tabana fırlıyor oradan camdan kaçıyor bir de fail olup diye, diye atar yani. <gülüyor> <gülüyor> kendine atar da o zaten sürekli başında durmana abi, gerek yok hayır günde 20 tane o... şeytan çıkamıyor, işte uğruyor uğruyor 15 dakikadan zarf ve toktay vatikan küçük yer ya <gülüyor> onu bir rotaya koyuyordur Rota dediğim bir rota çiziyordu. Oradan oraya geçelim, oradan dört numaraya geçelim falan diye. Böyle bir adres şeyi yapıyordur. Zaten ondan orada iki tane, o sokakta iki tane var diyor. İki, iki tane var. Ondan sonra oradan giriyor, bir uğruyor, sonra dönüyor. Yani çıkmasını bir beklemiyor. Ne uğruyorum, bir dönüyorum diyorum yani. <gülüyor> Böyle kusması musması olmazsa zaten kısa. Kusma var mı diyor bir evdeyi zaman zaten. <gülüyor> Kusma var mı? Var biraz kusma var deyince orada mesela 3-4 dakika kalıyor. Hafif ama bir kafa dönme var. Kusma diyor, yoksa tam. 30 saniye 1 dakikada işini hallediyor. Zaten yani. adam profesyonel yani öyle bir şey. Şimdi şey. görüyorsun mesela işte o kasapları görsen senin eline versek o bıçağı. Ben bir sana sonra... her şeyi kasaptan anlatacağım. Bundan, bundan edersin. Hayır. Niye bu kasap bıçağına geldik şimdi ben onu anlamadım. Hayır kasap bu herif başka türlü anlamıyor. hayatı artık o kasap oldu yani. Ya. Bir de mesela, şey filmlerde görüyoruz saç çıkarıyor falan. Küçücük. Bu adamda sanayi tipi var. Tabii, tabii Lach sanayi. diye çıkarıyor mesela. Haç, haç var. Başka bir malzemesi de var. Haç var. var değil mi? Çarşaf var mı? Çarşaf. Çarşaf mı? Çarşaf. Çarşaf evden. Çarşafı annem, <gülüyor> anneme veriyor. Yani zaten telefonda Gittiği şey evden. diyor. Şimdi Temiz çarşafla bağlamada da çok vakit kaybediliyor. Hı. Onu diyor siz çarşafları hazırlayın. Ben hemen suyu atarım diyor. Pasajı okurum. anladı da haçı bastın mı o 5 dakikalık en iş. En zor durum. Bu adamın açıklamasını video bilmiyorum. En zor durum erki yani yaşlı erkeklerin içine girmiş şeytanlar. Yani en zor çıkanlar oymuş. Öyle tabii. Evet. Yani Çünkü sen, adamın gerçek niye? hali mi yoksa iblisli hali mi anlaşılmıyor. Pis pis konuşan bir adam. Mesela hiç ben bunu okumasaydım ben ilk başta çocuklar derdim mesela. Vatikan'da taş kahve şeytan. diye bir yer var ya Vatikan kahvesi. Ağacın oradaki mi? Ha, ağacın ha. oradaki. Adam oradan geçerken zaten direkt bir uğruyor. Anlaşılmıyor kiminle. Normal sohbetlerine girip oğlan diyor hepinize girmiş gene atıyorsun. Ne yapıyorsun oğlum falan diyorlar. Ben diyor şeytan ama sohbete bakacak olursan hepsi bir yaşlı hepsi. adam sohbeti yani. Yani. akıllı akıllı adamlar gibi. genç kızdaki hemen anlaşılacak ağzına yakışmayacak laflar ediyor yani kız de. mesela küfürlü falan konuşmaya başladı gerizek var. ağlı falan diyor mesela babasına Bilmiyorum. el, el falan kaldırıyor falan babasının karşısında bacak bacak üstüne bir atıyor. de misafirin yanında şey yapıyor işte salona o filmden de biliyoruz lak diye koyuyor işte tepsi çayları getiriyor lak diye böyle ve Salonda... hiç merhaba demeden odasına gidiyor mesela annesi nasıl utanmıştı o filmde Misafir gelmişti yani komşularım. zor evet. Lap ya koyuyor kızım. Şeker falan diye. Onu da kendin al diye falan gidiyordu. Şeker deyince o yaptığı altına işlediği sahne oydu değil mi? <gülüyor> Sonra o sahneydi. O Şeker isteyince. İşte hemen apar topar Neyse, yukarı çıkabiliyorlar. Güvendeyiz. Evde de... ama ev tabii eski. Yani odalara gidiş salondan olduğu için. Yani eski çocuk kız sıkıntılı. Evi. Eski Vatikan evleri. Vatikan evleri. <gülüyor> oradan direkt ayrı olsa bağımsız salon olsa mesela. Hiç. Zaten iki tane evler var biliyorsunuz. bildiğiniz Bey evi diyeceğim. Yani neresiydi evleri? Safranbolu. Safranbolu. Safranbolu evleri. Bir de botanik <gülüyor> <Vatikan, Vatikan> evleri <gülüyor> Bir de eski Rum evleri vardır. Ama tabii onlar hep otel. Var vardı. oldu. <gülüyor> o zaman maalesef, e, program... maalesef. isterseniz programı bitirelim. Başka çaremiz kalmadı. Yarı sabah yine beraber sevgili dinleyiciler. Bu pırıl pırıl güneşle gününüz güzel geçsin. All in veda ediyoruz. Army of Two, 103.1 Radio Today. <gülüyor> Joke. Yeah.